Yönetmen Celik Bahter. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Haristan Sanat Programı'ndasınız. 9 Mart Pazartesi itibariyle bir canlı yayında karşınızdayım. Teknik Masada Fergen'e teşekkür ederek başlıyorum. Hemen 8 Mart'ı müteakip yaptığım için bu programı Madrid'den e, sanat haberleri getirmek niyetindeydim. Orada gördüğüm hakikaten kadın sanatçıları ve feminist akıma da yer veren... ...iki sergiyle söze girmek istiyorum. Niye Madrid'den haber getirdiğimi de hatırlatayım. Geçtiğimiz iki hafta... Arko Madrid e, vesilesiyle Madrid'den sanat haberleri getirdim. İlk programda övüldürmüş oğlunun da küratörlerinden biri olduğu küratöryel seçkileriyle ön planda olan ve dünyanın en çok gezilen fuarı olduğunu Madrid'e gidince öğrendiğim Arko Madrid e, fuarı vesilesiyle ben de Madrid'deydim. İlk hafta yani bundan iki hafta önceki programda Arco Madrid etrafında fuarın bu yıl içeriğine dair bilgiler vermiştim. Ee, o zaman da küratöryer bölümlerinden de bahsetmiştim. Ve de Türkiye'den katılan tek galerinin The Peel ile Suheyla Cennet'in temsil ettiği galeri olduğunu vurgulamıştım. Fuarı gezdiğimde gördüm ki uluslararası galerilerden birinde de Nilvar Güleş'in işleri sergileniyor. Yani Türkiye'den bir son katılım da bu şekilde olmuş oldu. Geçen hafta 2 Mart pazartesi tarihli programa ise Açık Radyo'nun web sitesindeki program kayıtlarından ulaşabilirsiniz. İşte Suheyla Cennet bizat Arco Madrid'in salonlarında fuar esnasında yaptığımız kaydı ve onu sadece Madrid'deki ya da Arco Madrid'deki izlenimlerin değil, galeri olarak Meksika'da da ya da başka yerlerde de katıldığı uluslararası diğer fuar tecrübelerini konuşmuştuk. Bu son programda Madrid'de fuar etrafında, fuarın dışında tabii ki fuarın etkisiyle kent bir sanat merkezine, bir tür festival havasında bürünürken gördüğüm sergilerden bir seçki paylaşmak istiyorum sizlerle. Ama öncesinde eee <gülüyor> işte tesadüfi olmayacak şekilde 9 Mart e, programında da yer vermek isteyeceğim. 23 Mart'a kadar devam eden ve 8 Mart Dünya Emekçiler, Emekçi Kadınlar Günü'nün içinde anlamlı olun düşündüğüm iki sergiyi özellikle vurgulamak istiyorum. Her ikisi de Reina Sofia Müzesi'nde yani e, sadece Madrid'in değil, Avrupa'nın en önemli ...görsel sanatlar, modern ve güncel sanat müzelerinden birinde yer alıyor. Ee, i̇lk sergi Fransız kökenli bir sergi. Fransa'da da yaşayan ama İspanyol köke kökenli bir küratör olan Paris'te yaşayan... ...Natasha Petres'in Becharles ve Giovanni Zappari küratörlüğünde düzenleniyor. Zaten Reina Sofia ile birlikte Lam, yani Lille kentinin Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinin e, modern sanat e, müzesiyle işbirliğiyle ve Simone de Beauvoir e, Oda Müziyal Merkezi ortaklığıyla düzenlenen bir sergi bu. E, daha önce Lam'da yani Lille'deki müzede de izleyiciyle buluşmuştu ama ben görme fırsatını Reina Sofia Müzesi'nde buldum. 25 Eylül'den acele ederseniz Madrid'e yolunuzu düşürürseniz 23 Mart'a kadar görme fırsatınız olan bu sergi. Fransız bir e, sinema oyuncusuna odaklanıyormuş gibi görünmekle beraber aslında feminist video kolektifleri ve sinema feminizm video ve bütün bunun Avrupa'daki tarihine, aktivist tarihine odaklanmaya çalışan çok önemli bir seçki hareketli görüntülere yer veriyor. Delphine Seyric 1932 ile 1990 yılları arasında yaşamış ve Fransız otör sinemalarındaki örneğin Alain Rene gibi isimlerle tanınan esasen çok sofistike bir kadınlık ve böyle ideal bir kadın ve çok da güzel bir kadını temsil ederken birden... Ee, Duruş tavır değiştiren ve sonrasında pek çok başka aktivistle birlikte feminist hareketin içinde yer alan 1970'li ve 80'li yıllarda feminist video kolektifleriyle işbirliği yapan bu konuda bayrak taşıyan önemli bir isme soyunuyor. Beni çarpan çok önemli bir şey e, söyledi, söylüyordu bir sergideki e, 1970'lerden kalma bir röportajını dinlediğimde. Şöyle anlatıyordu ona feminizmi nasıl keşfettiğini sorduklarında çocukluğumdan beri hep içimde bir rebel yani bir isyan bir başkaldırı hissediyordum ama bunun sebebini anlayamıyordum belki de sadece kötü bir kızdım diye düşünüyordum ta ki 1960'lı yılların sonunda Amerika'da ve Fransa'daki feminist tavır ve hareketi keşfedene kadar ondan sonra aslında kötü bir kız içinde şeytanlık barındıran bir kız olmadığımı toplumun bana dayatmaya çalıştığı cinsiyet rollerini kabul etmek istemediğimi fark ettim diyor. İşte bu kırılma anında muhtemelen o dönemde yaşıyor. Ee, önemli bir kataloğu da var. Delfin Seyrik eğer daha önce tanışmadığınız sanatına aşina olmadığınız bir isimse onunla ilgili çok sayıda belge, bilgi ve işin yanı sıra sadece o değil. Onun etrafındaki dönemde onun arkadaşlığını da yapmış, onunla dönem dönem işbirliği de yapmış. Pek çok isim Ethel Adnan, Babette Mangold, Jane Fonda, aktivist Kate Millett ya da Simone de Beauvoir biraz önce onun enstitüsüyle iş birliği yapıldığını söyledim. ...gibi pek çok e, bölüm var ve feminist aktivizmin hareketli görüntüyle, video ve filmle olan işbirliğini de e, veriyor. Ve tabii ki 1970'lerin önemli feminist sloganı olan kişiler olan siyasaldır. The person is political meselesine de giren bir yanı var. Çok öğretici bir sergiydi benim için. Reina Sofia Müzesi'nde bir e, retrospektif niteliğinde bir başka sergi vardı. Belki feminist e, apaçık duruş sergilediğini söylemek doğru olmayabilir ama bence çok önemli bir sergiydi. Seyya Stoçka adlı roman kökenli bir ve roman cemiyetinin e, soykırımından ve uğradığı baskılardan Nazi Almanya'sı döneminde kaçmak durumunda kalmış bir talih isim daha bilindiği üzere Nazi Almanya'sı sadece Yahudilere değil pek çok başka <gülüyor> kendi kabul etmek istemedikleri topluluklara da ağır soykırım ve baskı uğratmış bir dönemden bahsediyoruz. Avusturya kökenli roman bir sanatçı Seyyastočka 2013 yılında hayatını kaybediyor. 1933 doğumlu henüz 10 yaşındayken... ...3 ayrı konsantrasyon kampında e, ailesiyle birlikte yaşamak durumunda kalıyor. E, ve 40 yıl sonrasında 1988'de 2000 12 arasında da o döneme dair hafızasında kalan şeylerle yazılar, çizimler, resimler ortaya çıkartıyor. Tamamen otodiktakt yani kendi kendine eğitmiş, sanat eğitimi almamış bir sanatçı. Ama sergide naif gibi görünse de çok güçlü çalışmaları dört ayrı tematik başlık altında toplanmış. İlki While We Were Traveling bu resimleri ya da yazıları ve çizimleri adeta günlük tutar gibi oluşturuyor sanatçı. Yani henüz seyahatteyken The Hunt yani 1941'de Nazi politikası roman vatandaşları orada burada avlarken tırnak içinde kullanmak zorundayım. Sanatçı kendisi kullandığı için The Experience of the Camps kamp tecrübesi ve Return to Life yani hayata geri dönüş olarak çevirebileceğim dört tematik programda ele alınıyor. Silya Stoçka'nın işleri eğer sanatçının pratini aşina değilseniz çok daha Reina Sofía Müzesi tabii ki sadece bu iki sergiden ibaret değildi. Reina Sofía Ulusal Müze ya da Sanat Merkezi Madrid'in en sık ziyaret edilen mekanlarından biri. İspanya'nın her şeyden önce 20. yüzyıla dair en önemli koleksiyonuna ev sahipliği yaptığını vurgulayarım. Dünya sanat tarihinin baş yapıtlarından ve İspanya deyince, iç savaş deyince, İspanyol tarihi deyince... Olmazsa olması Pablo Picasso'nun Guernica'sı da burada sergileniyor. Zamanında Prado Müzesi'ndeymiş ama e, Reina Sofía Müzesi'ne taşınıyor. Aklınıza gelebilecek İspanya kökenli, tabii ki İspanya İç Savaşı ya da Franco dönemi nedeniyle pek çok Fransa ya da, da Avrupa'nın, Amerika'nın başka kentlerinde yerleşmiş pek çok... Önemli modern sanatçının işleri Dali, Miro, Juan Gris e, gibi isimlerin yanı sıra uluslararası modern sanatçıların işleri de e, büyük ölçekte e, burada. E, 1990'lı yılların başında açılıyor. Bu Çağdaş Sanat Müzesi Reina Sofía 25.000'e yakın yapıttan oluşan bir koleksiyonu var ve 20. yüzyılı 3 ayrı İspanya tarihini de özetleyecek nitelikte 3 ayrı bölümde inceliyor. Ütopya ve çatışma 20. yüzyılın hemen başından ikinci Dünya Savaşı sonrasına kadar 1945'e kadar geliyor. Yani İspanyol İç Savaşı'nı da kapsıyor. 1936'da başlamıştır hatırlatmak adına. İkinci e, bölüm 1945 ile 68 arasındaki dönem. Savaş bitti mi? Ya da bölünmüş bir dünyada savaş? E, son olarak da isyandan postmoderniteye 1962 ile 82 arasını e, bağlayan. Dünya siyasal ve toplumsal tarihine eşlik edecek biçimde sanat tarihini de yan yana getiren çok önemli bir koleksiyon. Sadece bu koleksiyonla yetinmeyen ama İspanya'nın kendi toplumsal siyasal tarihine referansta bulunması bakımından ve benim de kendi e, tezimde e, çok üzerine çalıştığım, odaklandığım bir dönem olması bakımından çok ilgimi çektiğini söylemem gereken bir sergi e, vardı. The Poetics of the Democracy yani demokrasinin poetik yanı Images and Country Images of the Spanish Transition, İspanyol, İspanya'da demokrasiye geçiş dönemindeki imgeler ve karşı imgeler olarak Türkçeleştirebileceği bir sergi. Müzenin bundan 12 sene önce 2018, pardon 2008 yılında başlattığı bir araştırmaya dayanıyor. E, ve bu araştırmayı yaparken de önemli çıkış noktaları Venedik Bienniali, Venedik Bienniali, Harçtan sanat programında defalarca farklı vesilelerle ele aldığım üzere dünyanın bir tür birleşmiş milletleri ya da olimpiyatları gibi de görülüyor. Her ülke kendi pavilyonlarında ya da kendi sergileriyle orada kendi güncel sanatından ve dolayısıyla kendi ülke gündeminden kesitler paylaşmaya çalışıyor. İşte bunu İspanya'nın kendi demokrasiye geçiş dönemi de Venedik Bienali'nde nasıl olduğuna bakarak yola çıkıyor İspanya'nın demokrasiye geçiş dönemini ele almak için. E, hatırlatmak adına küçük bir siyasal şey vermek adına 1976'da Franco'nun öldüğünü Ee, ve böylece diktatörlüğünün kendi, çok daha önce biraz çözülmeye başlamış olsa da resmen demokrasiye geçiş döneminin önünün açıldığını hatırlatalım. İşte tam da 1976 yılındaki Venedik bir İspanyol pavilyonuna e, bakıyor ve onu çıkış noktası ele olarak ele almaya çalışan e, bir Sergi O dönemin pavyonunu da tabii ki eleştiriyor. Ee, örnek olarak ilk etapta Franco rejimine bir tepki olarak pavyonun kapısının jardinededir, İspanyol pavyonu. Pavyonun kapısının kapalı tutulup içine girilemez hale gelmesine dair böyle bir duruş, bir tavır sergilemek istemiş sanatçılar. E sonrasında Franco'nun ölmesiyle bu değişmiş ve bambaşka bir yere evrilmiş. Hem siyasal ve toplumsal tarihi hem de kültürel ve sanat tarihini anlamak için çok önemli bir sergi. Poetics of Democracy yine Reina Sofia Müzesi'nde. Bunun dışında pek çok görülebilecek e, sergi şüphesiz var. Hepsinin detaylarına tek tek burada girmem belki mümkün olmayabilir. E, daha önce belirttiğim gibi e, belki birazcık binanın kendisinden de bahsetmem e, faydalı olabilir. Çünkü şu açıdan çok önemli. Aynı zamanda Francisco Sabatini tarafından yapılan bir hastane Ee, dönemin önemli mimar tarafından yapılan eski bir hastanenin yeniden işlevlendirilmesiyle 1990'lı yıllarda açılıyor. Dolayısıyla binanın bir kısmı, özellikle de koleksiyonlara ya da bir takım retrospektiflere, örneğin biraz önce saydığım bu roman sanatçının keza Delphin Seiry e, sergilerine yer veren bölüm Sabatini Müzesi, Sabatini binası olarak adlandırılırken Star. Bir mimar ki müze mimarisiyle de ön planda olan bir isim ve Jean Nouvel'e 2000'li yılların başında ki Jean Nouvel Fransa kökenli bir mimardır bu mevcut eski hastane yapısına Sabatini'nin inşa ettiği binaya bitişik. Çinko ve alüminyum ağırlıklı dev bir kırmızı bina daha sipariş ediliyor iki bina iç içe geçiyor ve tamamen birbirinden farklı yapılar iki tane de kule dikiliyor asansörlü üst katlarına çıkabileceğiniz ve burada auditorium kütüphane ve yeni galeriler mağazalar inşa ediliyor. Dolayısıyla sergi alanları neredeyse iki katına çıkmış oluyor. Aynı zamanda seyir terasları, kütüphane, kitap mağazası gibi yeni işlevler eklenebiliyor mekana. Bununla da yetinmiyor Reina Sofia Müzesi. Ee, bulunduğu yer sanat istasyonu yani oranın tren garı sanat istasyonu olarak adlandırılıyor. Çünkü vakit kalırsa sizinle paylaşmak istediğim İspanya'nın en büyük müzesi, e, Prado Müzesi e, ve diğer pek çok sanat, Kurumuna ev sahipliği yapan bir e, bütün bu kurumların hemen hemen birbirine çok kısa yürüme mesafelerinde olun, olduğu bir alanda Reyna Sofia ve o alanda aynı zamanda El Retiro adlı büyük. Bir park var insanların çoluk çocuk geldikleri, piknik yaptıkları, koştukları, sadece dolaştıkları ya da bir parkta. Ve bu parkın içinde Reynesofya Müzesi'nin kullanımına sunmuş iki ayrı sergi mekanı daha söz konusu. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Biri Velázquez Sarayı Ki Mario Merz retrospektifine ev sahipliği yapıyordu. 2003 yılında kaybettiğimiz İtalya'nın en önemli Arte Povera sanatçısı. Fibonacci e, dizilimine e, çok şeydir ve e, tüketim toplumuna eleştirirken doğaya odaklanan bir yanı vardır. Diğeri de e, Palazzo de Cristal, Cristal Sarayı ki e, İspanya'nın Kolonilerinden bir tarafından dünya fuarı döneminde de kullanılmıştır. Burada da bir Hasan Han Mısırlı bir sanatçının bir sergisi vardı. İşte zaten vereceğimiz ses arası Hasan Han Mısır kökenli Londra'da yaşayan hem bir görsel sanatçı hem bir müzisyen ve DJ. Onun İstanbul'dan aşina olabileceğiniz bir parçasına yer vereceğim. Bu aynı zamanda bir video yerleştirmesinin sesiydi. Jewel. Ve ses arasından sonra size... E, Retiro Parkı'ndaki kristal sarayda Hasan Han nasıl bir sergi ortaya koymuş ondan bahsederek devam edeceğim. Reçtan Sanat programındayız. Neden böyle bir parça çaldığımı merak ediyor olabilirsiniz. Yayına yeni bağlayanlar için hatırlatalım. Madrid'den güncel sanat haberleri getiriyorum ve açıkçası Arco Madrid yani dünyanın en çok gezilen e, fuarı döneminde e, gezilen sergiler arasında en çok konuşulan sergiler arasında da e, Reina Sofia Müzesi'ne bağlı ama El Retiro parkında yer alan kristal sarayın içinde görebileceğiniz Hasan Han'a ait The Keys to the Kingdom adlı ses e, unsuru da barındıran farklı parçaların bir araya getirdiği bir büyük yerleştirme ya da sergi vardı e, Arco Madrid'in ön izleme günlerinde birkaç kere kapalı ya da sadece davetlere özel DJ setleri ya da konserler de yapıldı Hasan Han tarafından. Onun sesle ilişkisi, görsel sanat pratiğini belirleyen önemli unsurlardan biri. DJ'lik de yapıyor, ses yerleştirmeleri de yapıyor. İstanbullu dinleyici onu 2003 yılındaki İstanbul Biyeneri'nden ya da ya da 2012-2013 başına devam eden Salt'ta kişisel sergisinden hatırlayabilir. Tekin ben de tam bu hatırlatmayı yapmak adına Anamın Jewel adlı e, video yerleştirmesinin sesini size dinletmek istedim. Aslında bu videoda evrim sürecinde e, geriye giderek başlıyorduk. Karanlık bir dünyada yaşayan devasa böyle bir deniz balığı vardı. Bir anda fosilleşerek çağdaş bir nesneye dönüşüyordu. E, bir tür egzotik müzikten de dinlediğiniz müzikten de anlayacaksınız. Egzotik olarak nitelendirilebilecek bir kültüre e, gönderme yapıyordu video. Gündelik giysileriyle böyle çekincesizce bir disk ortamında dans eden iki adamın bu tepkiyi değiştirmesini görüyorduk. Her şeyden önce böyle absürt bir şey gibi gözüküyordu bize ama bu dans davet eden ritim de bizi sarmalıyordu. Hasanan toplumsal ve tarihsel ortamlarda var olan E, ...nesnelere bakar... ...kültürün groteskliğine bakar... ...özellikle kolonyalizmle bir meselesi vardır... ...kendisi de Mısır kökenli... ...Londra'da yaşayan bir sanatçı olarak... ...bu çok da şaşırtıcı olmasa gerek... ...tanıdık nesneler... ...gündelik hayattaki durumlar... ...popüler kültürle ilişki kurmaya çalışır... ...ve buradaki jestleri... ...aslında görünmeyen... ...saklı kalan şeyleri... ...açığa çıkartarak... ...politik bir duruş sergiler... E, ...tam olarak... Madrid'deki sergide de yapmaya çalıştığı şey buydu. Her şeyden önce sergi mekanı olarak seçilen Palacio de Cristal, İspanya'nın eski kolonilerinden birinin dünya fuarı sırasında kullanmak için e, inşa ettiği bir mekandı. Kendisi ise Hasan Han serginin odak noktasına, çıkış noktasına Romantizizm Müzesi'ndeki bir ıı, sehpanın, ıı, sehpadan yola çıkıyordu. Bu sehpa ona Çok insanlık dışı canavar gibi ve grotesk gelmiş çünkü sehpanın ayak kısmında yani üstündeki masa tablasını tutan bölümünde Afrika kökenli olduğunu ten renginin si siyaha yakın olmasından anladığımız bir kişi renkli bir short içinde amuda kalkmış olarak sehpayı ayakta tutar. Boynu ise yüzü ise doğrudan bize bakmaktadır yani boynunun böyle bir şey mümkün olmadığı için anatomik olarak boynunun adeta kırılmış, bükülmüş ve bize bakar hale getirilmiş olduğunu ...tanırı anlarız. Aynı zamanda... ...son derece egzotik bir forma... ...büründürülmüştür. İşte buna inanamıyor... ...Hasan Han ve hatta öyle bir şey... ...düşünüyor ki ilk başta sadece bu... ...sehpayı müzede... E, ...gösterilmekte olan ve... ...İspanya'nın hatta bütün Avrupa'nın kendi... ...kolonyonist geçmişini de... E, ...apaçık bir şekilde... E, ...ipliğini pazara çıkaran bu sehpayı... ...getirip Palazio de Cristal'in içine... ...koyup sergiyi orada bitirmeye... ...ilk etapta düşünüyor tepkisel olarak. Sonra bunun yeterli olmadığını anlayınca... Hem e, bilgisayar ortamında çıkartılmış bir takım rap algoritmalarıyla müzik yayıyor hem bir takım e, sadece insanın insanı sömürgeleştirmesi üzerine değil aynı zamanda et hayvan bütün bunların sömürüsüyle ilgili de popüler kültürden reklamlardan popüler müzik Yani ...objelerden, görüntülerle, simgelerle sizi sarmalayan büyük ölçekli bir iş ortaya çıkartıyor. Adı The Keys to the Kingdom bence son derece manidar. Onun dışında görebileceğiniz sergiler bana kalan son birkaç dakikada belki belirtmem gerekir. Prado Müzesi'nde bir Rembrandt sergisi vardı. Daha önce Amsterdam'da da Rijks Müzesi'nde bir Velázquez ve Rembrandt sergisi olduğunu söyledim. İki kurum birbiriyle zaten değişik tokuş ve işbirliği yapıyorlar. Aynı sanat üçgeni, altın sanat üçgeni diyebileceğimiz e, bölümün son ayağı olan Tisyan e, Müzesi'nde ise çok önemli daha önce TB21 işbirliğiyle Venedik Bienali sırasında da görmek fırsatı bulduğumuz John Jonas sergisi vardı. E, bu sanatçının okyanusa doğaya odaklanan çok büyük ölçekli bir başyapıtı aynı zamanda Utamet'e Bauer'le birlikte devam ettirdikleri araştırmanın son halkası olarak nitelendirebileceğim önemli bir sergi burada şimdilik bitireyim önümüzdeki haftalarda dünyadan kültür sanat, sergi, müze fuar ve biener haberleriyle karşınızda olacağım şimdilik hoşçakalın hariçten sanat gezegenden kültür sanat haberleri